Hiç söylenmemiş sözler söylemeliyim Eldeymemiş Duru sözler sevdiğim için Sevdiğim Şehir giysilerini kıskandır Ve bu yüzden bürünür gece Güneş gözlerinden beslenir Ve saçlarını kollar görmek için Sensizken şehrim Boş meydanlarında yürüdüm Kalın kuntalarla iri laflar ettim Öfkemi saldım iri dişli postallar üzerine Sevdiğim, vera, hangi çocuğu okşadın? Ellerinde gülden kokular, dilinde aşknam edin. Söylesene vera, hangi çocuğun adını andın? Sahi vera, en son ne zaman görmüştük senayı? Hatırlasana, deli kız sana emanet etmişti o bombaları. Sevdiğim, bak, umut kan pıhtısı rindinə döndü.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 Bu kaçıncı kertiktir hayatına? Artık eskisi gibi değil, daha da sancılı. Artık daha da sancılı. Asırlardan uzat ellerini Berat. Ellerini bulur ellerin bir Krozni kuşatmasında. Dağları görüyor musun Berat? Her bir dağa bir çocuğumuzun adını koymuşlar. Murat'ın, Metin'in, Berat'ın. Hani omuz omuza vermiştik ya bir namaz kıyamında. Hani beraber açmıştık orucumuzu.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 Öfkemiz, taş doğursun vera, taş doğursun Yüreklerimizi söksün yerinden Bak her tarafta elleri sefandı ebabilden Ebrahim'in tanklarına kan kusturur Şimdi Kızıldeniz'i boğan Şimdi Firavun'u boğan Kızıldeniz'i Ağlama duvarının önünde görür Ki arza değil Musa'nın elindeki Çağın sökülmüş kalbidir Bir Şubat gecesi Kaybettik esrarımızı beraber. Kendimizi odalarımızda bul. Postallık korkularımızda. Söylesene sevdiğim. Hangi reddini çaldılar gökyüzünden? Bak, zulüm çins ettiğini aştı. Ah sevdiğim, içimizdeki Musa'lardan ne haber vardır? İbrahimlerden, Yusuflardan. Yoksa Musa'yı Kızıldeniz'de yaptık. Kendi mi verdik İbrahim'in Nemrut'lara? Şimdi hangi kuyudan gelmedi Yusuf'un sesi? Unutma Vera. Filistin'de her doğan yeni çocuk ilkin annelerinin göğsüne sonra da yerdeki taşlara uzanırlar. Neredesin? Ey İsmail'in boğazındaki merhamet üzerimizdeki bu acıyı kaldır. Ya evabilleri gönder ya bizi de oraya aldır. Ər taraftan bana yönəlir, seni arayan sesim. Vəra bəni, vəra bəni.